Kılrızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün. Sa'id bin Seyit radıyallahu anh Ebu'l-Ahver Said bin Seyyid bin Amr bin Rufeyl el-Kureyşi radiyallahu anh. Adi bin Kâb oğullarından olan ve soyu dedelerinden Kâb bin Lüeyde, Hazreti Peygamber'in soyuyla birleşen Said bin Seyyid, miladi 600 yılı civarında Mekke'de doğdu. Babası İslam öncesi dönemde Hanif bir dine mensup olmakla bilinen Zeyd bin Amr bin Nufeyl'in putlara tapmadığı, müşriklerin kestiği hayvanların etinden yemediği, cahiliye adetlerine değer vermediği ve kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesine şiddetle karşı çıktığı göz önüne alınırsa, şahidin çocukluk dönemlerinde aynı babası gibi o cahiliye inançlarını benimsemeyen bir kişi olarak yetiştiği öngörülebilir.'' Çocukluk dönemlerinde babası tarafından kendisine Allah'ın birliğine iman etmesi konusunda telkinde bulunulan Said bin Zeyd radiyallahu anh çok genç yaşta İslamiyet'i kabul etmiştir. Said bin Zeyd radiyallahu anh, Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın kız kardeşi Fatıma ile evliydi. Mekkelilerin Hazreti Peygamber'i öldürme kararını uygulamak üzere harekete geçen Hazreti Ömer radıyallahu an kız kardeşi Fatıma'nın Müslüman olduğu haberini alınca Şahid bin Zeyd'in evine giderek onu hanımıyla birlikte tartakladı. Ancak Şahid'in sabırlı davranması ve sorulan sorulara inandırıcı cevaplar vermesi üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an onları bıraktı ve ardından Kur'an-ı Kerim'i dinledikten sonra iman etmeye karar verdi. Said bin Zeyd radıyallahu an müşriklerden çok eziyet gördü ve hanımıyla birlikte Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu Raf'i bin Malik diğer bir rivayete göre ise Übey bin Kâb ile kardeş ilan etti. Medine'de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yakın çevresinde bulunan Zeyd, Mekke müşrikleri başta olmak üzere Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde faaliyet gösterenler hakkında bilgi toplamak konusunda önemli görevler yaptı. Bedir gazvesine sebep olan Mekkelilerin Suriye kervanı hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği için savaşa fiilen katılamadı. Ancak ganimetten payı tam olarak verildi ve gördüğü hizmete karşılık cihat sevabını da alacağı kendisine müjdelendi. Uhud ve Hendek gazveleri, Hudeybiye anlaşması, Mekke'nin fethi, Huneyn ve Tebük seferleriyle Veda Haccı'nda bulunan Said bin Seyyid radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da önemli görevler üstlendi. Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın halife seçilmesi sırasında ortaya çıkan ihtilafları gidermek için büyük gayret gösterdi. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh, vefatından önce yerine halife bırakacağı kimseyle ilgili genel eğilimi araştırırken, onun da görüşüne başvurdu. Hicretin 13. yılında vuku bulan Ecnadeyn Savaşı'nda, ordu kumandanı Halid bin Velid'in talimatıyla suvari birliklerine, bu savaşta bozguna uğrayarak Fihle kaçan Bizans ordusuyla yapılan fiil Muharebesi'nde piyade birliklerine kumanda etti ve her iki savaşın kazanılmasına büyük katkı sağladı. Ayrıca komandanlardan biri olarak katıldığı Yermük Savaşı'nda ve Dımaşk'ın fethinde önemli roller üstlendi. Hz. Osman radiyallahu anh'ın hilafeti döneminde Irak'ta bulunan arazileri dolayısıyla zaman zaman Kufe'ye gitti ve burada oturduğu bilinen Said bin Zeyd radiyallahu anh, Fitne olaylarının ortaya çıkmasından sonra Medine'ye çekildi ve hiç çekişmelerden uzak bir hayat yaşadı. Hazreti Osman radıyallahu an ve Hazreti Ali radıyallahu an dönemlerinde her ikisi hakkında yapılan kötü propagandaları önlemeye çalıştı. Gördüğü haksızlıklara müdahale etmekten çekinmez, ashab aleyhinde bulunanlara şiddetle karşı çıkardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Cennetle müjdelenen 10 sahabi arasında yer alan Said bin Zeyd an anh, ile birlikte Hazreti Peygamber'den 48 hadis nakletmiştir. Hayatının son dönemlerini Medine yakınında bulunan Akik Vadisi'ndeki evinde ziraatle uğraşarak geçiren Said bin Zeyd, burada ahirete yürüdü. Salatü selam, alemlerin rasulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve ona tabi olan her biri gökteki birer yıldız buyurduğu aziz sahabe kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aybül